İki cihan güneşi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. Selamünaleyküm. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatını. Yeniden öğrenmeye çalıştığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hemen bir hatırlayalım bir evvelki dersimizde neyi paylaşmıştık. Hicretin dördüncü yılı sona ermişti. Uhud'un ardından bazı kabileler Medine'ye bazı seferler düzenlemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara mukavemet etmişti. Teala'nın izniyle. Bugün Hicret'in 5. yılındayız. Birkaç Arap kabilesi Medine'ye 15 gece uzaklıkta bulunan Şam beldelerinden biri olan Dumetül Cendel'de toplandılar. Gelen giden yolcuları rahatsız ediyorlar, onlara zulmediyorlardı. Ayrıca İslam devletinin baş şehri Medine üzerine yürümeye de hazırlık yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan haberdar oldu. Vakit geçmeden bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Efendimiz aleyhisselam bu tarz gazalarda daima düşmanı yerinde ve anında bastırmak tarzını tercih ediyordu. Ordusuyla adı geçen mevkiye vardığında ortalıkta kimsecikler yoktu. Düşman, İslam ordusunun üzerlerine gelmekte olduğunu duymuş ve kaçmıştı. Yalnız bir kişiye rastladılar. O da davet üzerine Müslüman oldu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı beklemekle vakit geçirmedi ve yeniden Medine'ye döndü hicretin beşinci yılı olan olaylar içerisinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Zeynep binti Cahş radiyallahu anha annemizle evlendi. Ve elbette ki en önemli olay, ifk hadisesiydi. Bu mevzuyu sizlerin dikkatle takip etmenizi istirham ediyorum. Çünkü maalesef günümüzde, İfk hadisesi ile alakalı birçok kafa karıştırıcı ve birilerinin bilerek yaptığı yayınları okuyan Müslümanların maalesef yanlış bilgilendiklerini görüyoruz. O yüzden sizden istirhamımız, İfk hadisesini dikkatle takip etmenizdir. Münafıklar bildiğiniz gibi, her an, hareketlerine devam ettiler. Zahiren, yani görünüşte iman etmiş görünüp, hakikatte iman etmemiş münafıklar, her zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını rahatsız etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Öyle ki, kainatın efendisinin lekesiz, tertemiz mahrem hayatına dil uzatacak kadar küstah, ...ve adice hareket ediyorlardı. İfk hadisesi... ...Hazreti Ayşe annemize... ...münafıkların reisi olan... ...Abdullah bin Übey tarafından... ...yapılan bir iftiradır. Gelin bu olayı... ...sizlerle beraber paylaşalım. Hazreti Ayşe... ...Radiyallahu anha annemizden... ...duyulan kadarıyla evvela paylaşalım... ...ardından... Kur'an-ı Kerim'den ayetler de gelecek. Annemiz şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir sefere çıkacakları zaman, hanımları arasında Kur'a çeker, Kur'a kime düşerse onu beraberinde götürürdü. Beni mustalık gazasında Kur'a, Hazreti Ayşe annemize geldi. Şöyle anlatıyor annemiz. Efendimizle beraber sefere çıkmıştım. Bu sefer Hicap ayeti inzal buyrulduktan sonraydı. Bunun için ben hevdeçin içinde taşınır, konak yerine yine hevdeç içinde indirilirdim. Değerli dinleyenlerimiz, hendeç devenin üzerinde, binen kişi hanımefendi olduğu için, etraftaki insanların görmemesi için etrafının sarıldığı, bir konak gibi düşünün. Böyle anlatıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu gazasından dönüyordu. Medine'ye yaklaştığımızda, bir konak yerine indi. Gecenin bir bölümünü, orada geçirdi. Sonra da, yola devam edilmesini emretti. Hareket emri verildiği zaman, ben kalkıp ihtiyacıma gidermek için, Yalnız başıma ordudan ayrıldım. Kazayı hacet ederek dönüp bindiğim devenin yanına geldim. Göğsümü yokladığımda Yemen göz boncuğundan dizilmiş gerdanlığımın kopmuş olduğunu fark ettim. Ki bu neydi? Annesi Ümmü Ruman düğün hediyesi olarak kendisine takmıştı. Şöyle anlatmaya devam ediyor.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 bindiğim deveyi de hareket ettirmişlerdi. Onlar meğer beni o devenin içinde zannediyorlarmış. Çünkü o zaman değerli dinleyenler, hanımlar oldukça hafifmiş, iri ve ağır vücutlu değillermiş. Yemekte de çok az yendiğinden dolayı kilo diye bir problem yokmuş. İşte bu sebeple hizmetçiler, hevdeç dediğimiz devenin üzerindeki, o yerin içerisinde Ayşe annemizin olduğu kanaatine vardılar. Farkına varmadılar. Annemiz anlatmaya devam ediyor. Gerdanlığımı ordu ayrılıp gittikten sonra buldum. Hemen dönüp ordugaha koştum. Fakat onlardan kimseyi bulamadım. Hepsi çekip gitmişti. Ben de Oradan evvelce bulunduğum yere geldim. Çarşafıma büründüm, yanımın üzerine uzandım. Nasıl olsa dedim, o devenin üzerindeki hevdeçte beni bulamazlar. Bu yüzden beni aramak için aynı yere gelirler. O sırada gözlerimi uyku bürüdü, uyumuş kalmışım. Safvan bin Muattal,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 Çünkü bize Hicap ayeti inmeden evvel, yani örtünme ayeti inmeden evvel, onun beni görmüşlüğü vardı. Safvan beni görünce şaşırarak inna lillah ve inna ilahi raciun dedi. Hemen onun sesine uyandım. Çarşafımla yüzümü örtüp büründüm. Vallahi onunla ne bir kelime konuştum, ne de Başka bir şey işittim o sözünün ardından. Bundan sonra saffan devesini çöktürdü. Ben bineyim diye, ayağını devesinin ön ayağına bastı. Bin diye işaret etti, kendisi geri çekildi. Ben de hemen kalkıp deveye bindim. Kendisi de devenin başını, yularını çekerek, askere yetişmek için süratle ilerlemeye başladı. Sabaha kadar askerin arkasından yetişemedik. Nihayet asker, konak yerine inip yerleştiği sırada, saffan devenin yularını çekti ve konak yerine getirdi. Annemiz böyle anlatıyor. Burada bir durum değerlendirmesi yapacak Abdullah bin Übey. Bu çirkin iftirayı gündeme getiren münafıkların başı. Saffan bin Muattal, Hazreti Ayşe annemizi deve üzerinde getirirken, münafıkların başı olan Abdullah bin Übey onları gördü. Übey, bu kimdir diye sorunca, Ayşe annemiz, dediler. Kavmi arasında itibarı oldukça sarsılan, bütün nazarları menfi şekilde üstüne toplamış bulunan bu baş münafık, bu masum hadiseyi diline doladı. ''Vallahi dedi, ne Ayşe o adamdan dolayı kurtulur, ne de o adam Ayşe'den dolayı kurtulur.'' dedi. Ve daha bir sürü, bir sürü alçakça laflar etti. Ordugah, baş münafık Abdullah bin Übey'in yaptığı iftirayla çalkalanıyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz şöyle dedi. İftiracılar aleyhimde söyleyeceklerini söylemişler. Ordugah çoktan çalkalanmış. Vallahi benim bunların hiçbirimden haberim yoktu. Değerli dinleyenlerimiz, duyduğunuz gibi bu olay her türlü şaibeden uzak cereyan etmiş. Hem düşünün, Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımısınız. Birçok olay için ayetler iniyor. Ve birazdan inşallah okuyacağız. Bunca ayet inmişken birileri maalesef sahabe düşmanlığına devam ediyor. Çünkü Ayşe annemize hala iftira atanlar, bu baş münafın iftirasına katılanlar, yine bugünün übeyleridir. Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu söyleyenler, Ayşe annemize iftira atan übeyin aslında ta kendisidirler. Devam edelim. Hz. Ayşe annemiz, makul ve meşru bir mazeret sebebiyle geride kaldı. Bir müddet sonra, ordunun geride kalan, veya düşen eşyalarını bulup, sahiplerine teslim etmek üzere toplamakla vazifeli, bir kişi vardı, temiz kalpli. Ve sonradan hasur olduğu, yani affederseniz, erkekliği dahi olmadığı anlaşılan, bir kişi tarafından görüldüğü, getirildiği, orduya yetiştirildiği ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'e göre, peygamberler, müminlere, öz nefislerinden daha üstündür. Müminler her Müslüman adamın annesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bile zevcelerinden herhangi birini nikahlamak zaten yasaklanmıştır. Buna binayen Allah ve Resulüne gerçek manada iman etmiş hakiki bir Müslümanın bu kadar kesin ve açık ayetler karşısında, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin gerek sağlığında ve gerek Allah'u tealaya kavuştuktan sonra eşlerinden herhangi birisine değil kötü gözle bakması hatta böyle bir kötülüğü kalbinden geçirmesi bile düşünülemez. Allah ve Resulüne gerçek manada iman etmiş ve onların emir ve yasaklarına riayet eden gerçek bir mümin, canından çok sevdiği peygamberinin zevcesini örtüsüne bürünmüş ve yapayalnız uykuya dalmış halde görünce, onu hürmet ve saygı içinde deveye bindirip elbette orduya yetiştirir. Bunu her Müslüman yapardı. Bundan başka ne yapılabilirdi ki? Ne var ki, bugün de olduğu gibi, o zamanda da kalplerinde hastalık bulunan, dilleriyle iman ettim deyip, kalben iman etmemiş bulunan ve işleri güçleri, müminleri birbirine düşürmek olan münafıklar, elbette bunlardan ayrıydı. Çünkü onlarda vicdan yoktu. Devam edelim. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in başlattığı ve bazılarının da saf saf bunları birbirine yaydığı olaya devam edelim. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz anlatmaya devam ediyor. Medine'ye gelince çok geçmeden ağır bir hastalığa tutuldum. Bir ay boyunca hastaydım. Meğer bu esnada halk arasında ashabı ifkin iftiraları dolaşıyormuş. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Aleyhimde iftiraları efendimizle annem ve babam da duymuşlar. Fakat onlar da bana hiçbir şekilde bir şeyden bahsetmemişlerdi. Yalnız beni düşündüren bir şey vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben daha önce hasta olduğum zaman bana şefkat gösteriyordu, merhamet gösteriyordu. Lakin bir ay hastaydım ve ondan bu nezaketi, bu şevketi göremedim. Adımı bile zikretmiyordu. ''Hastanız nasıl?'' diyor ve bununla yetiniyordu. O zaman bir şeylerin olduğunu hissediyordum ama bilmiyordum. Meğer benim iftiracılar neler anlatmış. Düşünün değerli dinleyenlerim, bir hanım olarak düşünün, bir insan olarak düşünün. Hissetmeye çalışın. ''Nasıl olurdunuz?'' Hazreti Ayşe annemiz, iftirayı nasıl öğrendiğini de şöyle anlatıyor. Aradan yirmi küsur gece geçti. Hastalığım, atlattım, nekahet devresine girdim. Bizler, o zaman Arap olmayanların evleri yanında edindikleri şu helaları, kokusundan tiksindiğimiz için evlerimizin yanında bulundurmaz, Medine'nin kırlarına çıkardık. Kadınlar her gece oraya ihtiyaçlarını gidermek için çıkarlardı. Ben yine bir gece Mıstah bin Üsase'nin annesiyle çarşafına takılarak düşünce, Mıstah yüzünün üzerine düşsün, kahrolsun diyerek oğluna beddua ettiğini duydum. Ben de dedim ki, ey ana, ne diye oğluna beddua ediyorsun? Sustu, cevap vermedi. İkinci kere ayağa dolaşıp düştü. Yine aynı şeyi söyleyince, ''Ey ana'' dedim, ''Ne diye oğluna dua ediyorsun?'' Yine sustu, bir şey söylemedi. Üçüncü kere düştü. Yine, mustah yüzünün üzerine düşsün'' diye beddua etti. Ben yine, ''Ey ana, ne diye oğluna beddua ediyorsun?'' ''Bedir Savaşı'nda bulunmuş bir zata hiç sövülür mü, beddua edilir mi?'' dedim. O da şöyle dedi, ''O vallahi ben ona senin aleyhinde söylediklerinden dolayı beddua ediyorum.'' dedi. Ben de benim hakkımda neler söylemiş diye sordum. Bunun üzerine Mıstah'ın annesi iftiracıların söylediklerini teker teker anlattı. O an yine hasta oldum. Vallahi üzüntümden hacetimi gidermeye bile güç yetiremedim. Ağlaya ağlaya döndüm. O kadar ağladım ki ağlamaktan ciğerlerim kopacak zannettim. Hasta olduğunda Hz. Ayşe annemize annesi Ümmü Ruman bakıyordu. Bir gün yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi yanına girdi. Hazreti Ayşe'nin ismini zikretmeden hastanız nasıldır diye sordu. Başka hiçbir şey konuşmadı. Bunun üzerine Ayşe annemiz şöyle dedi. Artık kendimi tutamadım. Ya Resulallah şimdiye kadar görmediğim eziyeti görüyorum ve çekiyorum. ''Bana müsaade etseniz de annemin evine gitsem, orada bana baksalar olmaz mı?'' ''Gitmende bir mahsur yok.'' buyurdu. Ben de ebeveynimin yanına gittim. Annem ''Niçin geldi?'' diye sordu. ''Anne'' dedim. ''Halk benim aleyhimde neler söyleyip duruyormuş. Siz bana hiçbir şey anlatmadınız.'' Annem ''Kızım'' dedi, ''Sen kendini hiç üzme, sağlığını düşün. Vallahi bir kadın senin gibi güzel, kocasının yanında sevgili olsun ve onun birçok ortağı bulunsun da onu kıskanmasınlar. Bu pek nadirdir.'' Ben de sordum, ''Peki babamın bundan haberi var mı?'' ''Evet'' dedi. ''Resulullah'ın haberi var mı?'' diye sordum Evet dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendimi tutamadım, ağladım. Babam o sırada damda Kur'an okuyordu. Sesimi duyunca indi. Anneme nedir bu hali dedi. Annem aleyhindeki dedikoduları haber almış dedi. Babamın da gözleri yaşlarla doldu. O gece sabaha kadar... Ağladım, durdum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Aişe annemiz aleyhinde yapılan iftiranın etrafta konuşulduğu günlerde, vakitlerinin çoğunu evinde geçiriyor, dışarıya pek çıkmıyordu. Onların fikirlerini aldı. Hazreti Ömer radiyallahu an Ya Resulallah dedi. Haşa, bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Ben biliyorum ki bu münafıkların yalanıdır. Allahu Teala bedeninize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedeninizi böyle pisliklere konan sineklerden bile muhafaza eden, onları bedenine yaklaştırmayan Allah nasıl olur da ailenizi böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz?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 Kendisi çok genç bir kadındı. Ev halkının hamurunu yoğururken uyuya kalırdı da evde beslenilen koyun gelir onun hamurunu yerdi, dedi. Sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize iftira edilişin üzerinden bir ay gibi uzun bir müddet geçmiş olduktan sonra hiçbir vahiy gelmedi. Kendisi de bu konu hakkında Belki de bir vahiy bekliyordu. Birkaç gün sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anın evine vardı. Selam verdikten sonra Hazreti Ayşe annemizin yanına oturdu ve "Ey Ayşe, hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen, yakında Allah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 Gözümün yaşı kesildi. Artık tek bir damla bile gözyaşı dökmedim. Hemen babama döndüm. Resulullah'a bu hususta benden taraf bir cevap ver baba dedim. Babasından destek istiyor. Babam, vallahi kızım, Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Ben de anneme döndüm. Ne olur anne... Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu hususta benim tarafından bir cevap ver. Annesinden destek istiyor. O da vallahi kızım dedi. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. İşte böyle ağır bir imtihandı. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemizin. Babasından ve annesinden bir cevap bulamayınca, Bizzat kendisi konuşmak zorunda kaldı. Şehadet getirdi. Cenabı Hakk'a hamd etti. Vallahi dedi. Ben anladım ki, siz halkın yaptığı dedikoduyu işitmişsiniz. Şimdi ben size o kötülükten uzağım desem, ki Allah biliyor uzağımdır, beni doğrulamazsınız. Faraza, ben kötü bir iş yaptım desem,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 ''Sizin şu anlatınışınıza karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır.'' demişti. Çok üzgündü. Hiçbirimizin belki de anlayamayacağımız kadar, yaşayacağımız belki de en son neresiyse ondan daha fazla üzgündü annemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kalkmamıştı. Ev halkından da henüz kimse dışarı çıkmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hemen orada vahiy geldi. Yine bu olayı Ayşe annemiz anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi bir vahiy alameti bürüyordu. Yine öyle oldu. Nitekim vahiy sırasında kış günleri bile kendisinden inci danesi gibi ter dökülürdü. Vallahi ben ne korktum, ne de aldırış ettim. Çünkü o fenalıktan uzak olduğumu ve Allahu Teala'nın bana zulmetmeyeceğini biliyordum. Annemle babamın ise halkın ağzında dolaşan dedikodular. Allah tarafından doğrulanacak diye korkularından ödleri kopuyor, cansız düşü vereceklerini sanıyordum. Vahiy hali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden kalkınca sevincinden tebessüm etti. Müjde ey Ayşe, yüce Allah seni kesin olarak tebriye etti yapılan iftiradan uzak kıldı dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bunları duyunca ağlayarak yerinden kalktı, kızı Hazreti Ayşe'nin başını öptü. Peki konuyla ilgili olarak Resulüne indirdiği ayet-i kerimelerde Allah azze ve celle ne buyurmuştu?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 eğer siz gerçekten iman eden kimselerseniz, böyle bir şeye ebediyen bir daha dönmenizi Allah size yasaklıyor. Allah size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler için de, Kötü sözlerin yayılıp duyulmasını arzu edenler yok mu? Dünyada da, ahirette de onlar için acıklı bir azap vardır. Onları, kötülüğü yaymak isteyenleri Allah bilir. Siz bilmezseniz. Ya üzerinizde Allah'ın fazl ve rahmeti olmasaydı? Ya hakikat Allah çok esirgeyici çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu Böylece Allahu Teala bu vahiy ile Hazreti Ayşe annemiz hakkında söylenenlerin bir iftiradan ibaret olduğunu haber veriyordu. Bir gün Hazreti Abdullah bin Abbas'tan radiyallahu an) Hazreti Ayşe annemizle ilgili ayetlerin tefsiri sorulmuştu. Şu izahta bulundu. Dedi ki: Yüce Allah dördü dört şeyle berat ettirdi. Yapılan iftiralardan onları temize çıkardı. 1. Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha'nın kendi ehlinden getirilen bir şahidin diliyle beraat ettirdi. Musa Aleyhisselam'ı Yahudilerin dedikodularından elbisesini alıp getiren taşla beraat ettirdi. Meryem annemizi kucağındaki oğlunu dile getirip ben Allah'ın kuluyum diye söyletmek suretiyle temize çıkardı. Ve Hazreti Ayşe annemizi de Yüce Allah kıyamete kadar baki kalacak olan Kur'an-ı Kerim'deki o azametli ayetlerle beraat ettirdi. Ki bu derece belaatlı temize çıkarmanın bir benzeri görülmemiştir. Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mutluydu. Konuyla ilgili bu vahi geldikten sonra çıkıp, halka bir hutbe irad etti. Sonra gelen ayetleri onlara okudu. Bilahare, yapılan iftirayı dilleriyle yaymakta olan en ileri giden Mistah bin Üsa ise, Hassan bin Sabit ve Hamne bin Ticahş'a had vurulmasını emretti. Onlara 80 tane kamçı vuruldu. Hal böyleyken, Kur'an-ı Kerim'de bu olay sabitken, hala bazı aklı evveller, kıt beyinliler, ne diyorlar? Ayşe annemizin ismini kötülükle anıyorlar. Elbette ki kötü söz söyleyenin kötülüğü kendisine aittir. Ama bir Müslümanın, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir olay karşısında, Acaba diye düşünmesi bile onun dininin Allah korusun elden gitmesine sebebiyet verir. Bir kez daha tekrar ediyor ve üstüne basa basa söylüyoruz. Hz. Aişe radiyallahu anha annemizin temiz olduğu bunun büyük bir iftira olduğu Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle tarafından da dile getirilmiştir. Bundan sonra, bana göre veya aslında ama gibi kelimelerle başlayan cümleler kurmak büyük bir tehlikedir. Bir kez daha annemize rahmetler niyaz ediyoruz. İnşallah güzel yerlerde sizlerle beraber kendisiyle görüşmek nasip olur. Görüşemesek de maneviyatına selamlar yolluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Şimdi çok önemli bir yere geldik. Hicretin beşinci senesindeyiz. Yavaş yavaş siyeri bitirmeye başladık. Artık tarihler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek sevgiliye ulaşmasına az kaldığını gösteriyor. 627 yılında Hendek muharebesi var. Uhud Harbi'nden ne zaman sonra? İki yıl sonra. İslami gelişmenin önündeki engellerin, büyük ölçüde ortadan kaldırılmasında büyük rol oynadı Hendek. Düşman saldırısını önlemek amacıyla, Medine etrafında Hendekler kazılması sebebiyle, bu savaş Hendek Savaşı adını aldı. Hatırlarsınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi kabilelerinden biri olan Beni Nadir'i Medine'den sürmüştü. Onlar da kuzeye gitmişler, Hayber, Şam ve Vadil Kura gibi mühim yerlere yerleştiler. Bunlar Medine'den kovulmuş olmanın acısını, gittikleri yerlerde, İslamiyet aleyhinde, Kötü propaganda yaparak, değişik tahriklerde bulunarak, etraftaki insanları, civar halkı, Müslümanlar aleyhine kışkırtmak suretiyle dindirmeye çalışıyorlardı. İşte bu hadiselerin sonuncusunda, Hendek muharebesi patlak verdi. Medine üzerine topluca yürüyüp, Efendimiz ve Müslümanların vücudunu ortadan kaldırmak fikrini işte bu Yahudiler ortaya attı. Zaten Kureyş de böyle düşünüyordu ve böyle bir teşebbüse her zaman kendilerini hazır hissediyorlardı. Zira onlar da Uhud Savaşı'ndan galip çıkmalarına rağmen Müslümanlığı bir türlü durduramıyorlardı. İşte o yüzden onlar da ne olursa olsun... İslam'ın karşısında kim varsa, biz de sizin yanınızdayız, dediler. Yahudilerin müşriklere söyledikleri, onların onlara söyledikleri, hep birlik ve beraberlikti. Bizler, İslamiyet'in karşısında, baş başa olacağız, şeklinde. Kureş müşriklerinin sayısı, Ahabiş ve onlara katılan kabilelerle birlikte dört bin kadar. Yahudilerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bir araya gelenlerin sayısı altı bin kadar. Böylece düşman ordusu on bin civarında. Müşrik ordusuna o zaman Ebu Süfyan bin Harp komuta ediyor. Orduda üç yüz tane at, yüz tane deve var. Bunların dışında, az önce bahsettiğimiz gibi, birbirlerine davet gönderenler, onları kabul edenler, İslam'ın karşısında, küfür cephesinde birleşenleri sayacak olursak, bayağı güçlü bir ordu. Huza kabilesi, eskiden beri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dost geçinen bir kabile. İşte Kureş müşriklerinin, ciddi bir hazırlık içinde bulundukları hakkındaki raporu bu kabileden bir süvari normal olarak 12 günde alınan yolu tam 4 günde giderek Efendimiz'i ulaştırdı. Böylece bu haberi alan Efendimiz Aleyhisselam vakit geçirmeden derhal ashabını topladı. İstişare yaptı. Nasıl savaşalım? Medine'nin dışında mı karşılayalım? Yoksa Medine'de mi kalalım? Değişik teklifler sunuldu. Selman-ı Farisi radıyallahu an söz aldı. Ya Resulallah, biz Fars toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korktuğumuz zamanlarda etrafımızı hendeklerle çeviririz. Böyle kendimizi savunuruz dedi. Bu teklif hem sahabeler tarafından makul karşılandı, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Böylece Medine'de kalınacak ve şehrin etrafında hendekler kazılmak suretiyle düşman saldırısına karşı konulacaktı. İttifakla şehrin dahilden müdafasına karar verilince, hendek kazı işine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyeleri üzerine derhal başlandı. Bütün Müslümanlar, hatta eli iş tutabilecek çocuklar bile, canla başla hendek kazı işini sürdürüyorlardı. Bir an evvel tamamlanması gerekiyordu. Bu çalışmanın içerisinde, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat çalıştı. Toza, toprağa, Sıcağı açlığa aldırmadan Yaptığı çalışmalara Devam etti Sahabeler yanlarına geldi Ya Resulallah Ne olur bizim çalışmamız yeter Ne olur dinlenin istirahat edin Diyenlere hayır diyordu Ben de çalışarak Sizin aldığınız sevaba Ortak olmak istiyorum Kazı işi devam etti Bir ara Sahabeler çok sert bir kayayla karşı karşıya geldi. Onu bir türlü parçalayamadılar. Balyoz kullandılar, kazma, kürek gibi bir sürü aletler kullandılar. Hiçbiri bir işe yaramadı. O kocaman kayayı bir türlü parçalayamadılar. Durumu çadırın içinde o sırada dinlenmekte olan Efendimiz'e haber verdiler.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 Yine ikinci darbeyi vurdu. Kayanın yine üçte biri parçalandı. Bu sefer, Allahu Ekber, Bana Fars'ın anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben, Kisra'nın Medain şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum buyurdu. Ve yine Bismillah dedi, tekrar vurdu. Kayanın geri kalan kısmı da parçalandı. Allahu Ekber, bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben San'a'nın kapılarını görüyorum.'' buyurdu. Gerçekten de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi her şey gerçekleşti. Hem de kazı işini bir an evvel bitirmek için, Durmadan dinlenmeden çalışan Müslümanlar doğru dürüst bir şeyler yiyemiyorlardı. Medine'de çok büyük bir kıtlık vardı o sıralar. Bir gün Hazreti Cabir radıyallahu an evine vardı. Hanımına Efendimiz'i son derece acıkmış gördüm. Başkası olsaydı bu açlığa dayanamazdı. ''Evde yiyecek bir şey var mı?'' dedi. Hanımı, ''Vallahi'' dedi. ''Yanımdaki şu oğlaktan ve şu arpadan başka hiçbir şey yok.'' Hazreti Cabir oğlağı kesti. Hanımı ise arpayı el değirmeninde öğüttü, un yaptı. Eti çömleğe koydular, hamuru da mayaladılar. Sonra pişirdiler. Hazreti Cabir evinden ayrılacağı sırada hanımı sakın dedi beni Efendimiz'e ve yanındakilere karşı utandırma. Amacı zaten çok kalabalıklardı. Yemekleri azdı. Beni utandırma dedi. Kime yetecek? Durumu anlat. Cabir radiyallahu an Efendimiz'in yanına vardı. Efendim dedi az bir yemeğimiz var yanınıza bir veya iki kişi alın, buyurun, afiyetle yiyiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemeğin ne kadar diye sorunca, küçük bir arpadan yapılan ekmek ve küçücük bir oğlak dedi. Bunun üzerine Efendimiz, hem çok hem de güzel bir yemek buyurdu. Sonra, tüm muhacirlere, orada bulunan, yüzlerce kişiye seslendi. Hazreti Cabir radıyallahu an şaşkın. Kime yetecek o yemek, o arpa? Haydi buyurdu sahabeler efendimiz. Cabir'in evine gidiyoruz. Allah Allah. Hanımına Allah senin iyiliğini versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Yanındakilerle beraber yemeğe geliyor. Ne yapacağız?'' dedi. Hanımı şaşırdı. ''Sen'' dedi, ''Yemeğimizin ne kadar olduğunu söylemedin mi?'' ''Söyledim.'' Bunun üzerine hanımı dedi ki, ''O zaman mahcup olacak sensin. Ben değilim. Onları sen mi davet ettin yoksa Resulullah mı?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet etti deyince hanımı ne dedi o zaman iş değişti o senden daha iyi bilir ve herkes birazdan Cabir radiyallahu evine geldi herkes aç yorgun düşünün günlerdir aç bir şekilde uykusuz bir şekilde yüzlerce insan hendek kazıyor. Ya. Geldiler Efendimiz Aleyhisselam Birbirinizi sıkıştırmadan içeri girin diye buyurdu Onar onar içeri girdiler Bir bereket duası yaptılar Sonra ev hanımına da Bir ekmekçi kadın çağır da Seninle birlikte ekmek yapsın Çömleğinizden Bir kepçe al Sakın çömleği tandırdan çıkarma Yavaş yavaş al buyurdu ve bir mucize gerçekleşti hepsi yediği halde et de eksilmiyor ve sürekli o mayalanmış ekmeği fırınlıyorlar İki kişi o da bitmiyor. On kişi yemeğini yiyor dışarı çıkıyor bir on kişi daha geliyor o da yiyor yemeğini dışarı çıkıyor. Cabir radiyallahu an bütün bu olanlarla ilgili ne anlatmış? Allah'a yemin ederim ki gelenler bin kişiydi. Hepsi de doyup kattılar. Buna rağmen çömleğimiz hala olduğu gibi kaynamakta, hamurumuzdan da olduğu gibi ekmek yapılmaktaydı. Ondan biz yedik. Konu komşuya da hediye ettik buyurdu. Nihayet, hende kazı işi tamamlandı. İslam ordusu 3000 bin kişi kadar. Bu sayı bakımından düşman ordusunun yalnızca üçte biri. Sadece 30 tane atlı var. Orduda biri muhacirlerin, diğeri ensarın olmak üzere iki sancak var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Karargahını kurdu. Sel Dağı eteklerinde ordunun sırtı bu dağa geliyor. Harbe katılmayan kadın ve çocuklar kale ve hisarlara saklandı. Hendek henüz yeni bitmişti ki ovayı düşman çadırlarının kapladığı görüldü. Düşman karargahını Medine'nin kuzeyinde Uğut Savaşı'nın ceryan ettiği sahada kurdu. Hendek'le karşılaşmaları şaşkınlıklara sebep oldu. Dolayısıyla o ana kadar böyle bir harp planı ve taktiği görmüş değillerdi. Çok garipsediler ve moralleri bozuldu. Halbuki onlar Medine'yi tamamen ele geçireceklerini hayal ediyorlardı. Mücahitler on bin askerlik düşmanı görmekle asla korkmadılar ve tereddüt dahi etmediler. Bu durumu Kur'an-ı Kerim şöyle aktarıyor. Ahzab Suresi 22. Ayet Müminler düşman birliklerini görünce Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği zafer budur. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir dediler. Müminlerin düşman birlikleri görmeleri ancak onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Bu arada Beni Kurayzay Yahudileri bir anlaşma yaptı demiştik ya yine kendilerine yakışanı yaptılar ve anlaşmaktan vazgeçtiler bunu bozdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu tekrar inceden inceye tahkik etti ve onlara nasihatte bulunmak üzere Birilerini gönderdi gidiniz bakınız şu kavimden bize erişen haber doğru mu değil mi bunu öğreniniz gittiler anlaşmayı bozmanın çirkinliğinden bahsettiler yapmayın etmeyin dediler fakat Yahudiler kulak asmadı elçiler geldiler anlattılar ve artık Medine çepeçevre düşman tarafından sarılmış oldu. Çünkü o anlaşma yapılan Beni Kurayza en azından doğu tarafını tutuyordu. Artık Müslümanların her tarafı dört bir yanı onlarla kaplıydı, müşrikler vardı. Beni Kurayza'nın bir baskın denemesi sırası. On kadar Yahudi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de halası, Hazreti Safiye'nin de içinde bulunduğu bir köşkü ok yağmuruna tuttu. Hatta içeri girmeye kalkıştılar. İçlerinden birisi köşkün kapısına kadar varıp içeri girmek istedi. Köşkte Hazreti Safiye annemizle beraber birçok kadın ve çocuk var. Safiye annemiz Yahudinin köşkün etrafında dolaşıp durduğunu görünce kadın olduğu bilinmesin diye başını sıkıca bir tülbent bağladı. Eline bir sırık kaldı köşkten aşağı indi. Köşkün kapısını usulca açtı. Adamın arkasından yavaşça varıp, sırıkla başına bir darbe indirdi. Orada, o adamın işini bitirdi. İşte ondan sonra da, başını kesti ve Yahudilere doğru fırlattı. Bunun üzerine diğer Yahudiler korkuya kapılıp, bize Müslümanların ailelerini, yanlarında adam bulundurmaksızın, kimsesiz ve yalnız bıraktıkları haber verilmişti. Demek ki öyle değillermiş diyerek dağıldılar. Münafıklar devamlı olarak evlat ve ihalimizi bırakıp da, biz burada sefaletle beklemek, hayır hayır bunu yapacak değiliz diyorlar,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 İşlerini tahmin ettiklerinden de güçlü. Hendeyi bir türlü geçme imkanları bulamıyorlardı. Sonunda çarpışma uzaktan uzağa o katışlarıyla devam etti. Fakat bu da neticenin uzamasından başka bir işe yaramadı. Düşman ordusu bu hücumlardan bir netice elde edemediğini görünce Müslümanları muhasara altına almaya karar verdi. Zaten yapacakları başka bir şey de yoktu. Bir ara düşman sübarilerinden birkaçı, atlarını sürdüler, hendeyin bahsedilen o dar yerinden, Müslümanların tarafına geçmeyi başardılar. Ve kendileriyle dövüşmek için er istediler. İçlerinde o zaman en meşhuru, Amr bin Abdüved isimli adamdı. Birçok hadise görüp geçirmiş, çok cesur ve silah şörlükte mahir biriymiş. Kimse onun karşısına çıkamazmış normalde. Bu sefer Hazreti Ali radıyallahu an dikilmiş. Ya Resulallah, ona karşı ben çıkayım, müsaade edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sen otur ya Ali, Gelen Amr'dır buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara döndü. Gelin dedi. İçinizde muharebe meydanında benim karşımda olacak adam yok mu? Hazreti Ali Efendimiz tekrar çıkmak istedi. Efendimiz aleyhisselam izin vermedi. Kimsenin karşısına çıkmadığını gören Amr daha fazla galeyana geldi. Er meydanında kimseniz yok mu? O kadar çok izin istedi ki Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an, üçüncüsünde kendi zırhını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona giydirdi. Zülfikar adlı kılıcını beline bağladı. Sarığına da başına sardı. Ya Rab amcam oğlu Ubeyde Bedir'de ve amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amca Zadem Ali var. Sen onu muhafaza eyle, ona yardım eyle diye dua buyurdu. Hazreti Ali radiyallahu an yaya olarak imanından gelen heybetle Amr'a doğru yürüdü. İki tarafta bu büyük dövüşü heyecanla bekliyor. Amr, sen kimsin dedi. Ben Ali'yim dedi radiyallahu an. Amr, bu bıyıkları yeni terlemiş genç karşısında bir merhamet ve garip bir hal aldı. Amcalarından senden başka daha yaşlı kimse yok mu? Ben senin kanını dökmek istemem. Dedi. Vallahi dedi. Ama ben senin kanını dökmek isterim. Kahkahayla güldü Amr. Sen mi beni öldüreceksin? Kılıcını sıyırdı Amr. Atıyla onun üzerine yürüdü. Hazreti Ali radıyallahu an, Ben seninle nasıl çarpışayım? Ben yayayım, sen atlı. Atından in, benim gibi yaya ol dedi. Amr derhal atından indi. Öfkeli dolu bakışlarla karşısına dikildi. Ey Amr! Ben senin Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında... ''O'nun iki isteğinden birisini kabul edip yerine getireceğin hakkında Allah'a vaatte bulunduğunu işittim, doğru mu?'' ''Evet'' dedi Amr. ''O zaman ben seni Allah'a ve Resulüne imana davet ediyorum. İslamiyet'e kabule çağırıyorum.'' Amr, ''Bu bana lazım değil'' dedi. Bu sefer Hazreti Ali, ''Öyleyse'' dedi. ''Bizimle çarpışmaktan vazgeç, yurduna dön, git.'' Amr, ben adayacağımı adadım. İntikam almadıkça, başıma yağ ve koku sürmeyi kendime yasakladım dedi. O zaman, vuruşmaya hazır ol dedi. Hazreti Ali radıyallahu an Ve, Hazreti Ali, Keremallahu ve cümleleri, yani seni öldürmek istiyorum, demesi, onu çok sinirlendi. Di. Ve, bir vuruşta, Hazreti Ali radıyallahu anın kalkanını parçaladı. Kalkanı delinen Hazreti Ali'nin alnı sıyrıldı. Hazreti Ali Efendimiz şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boyun köküne zülfikar kılıcıyla şiddetli bir darbe indirdi. Amr'ın başı bir tarafa, gövdesi bir tarafa düştü. Bir anda feryat ve çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Hazreti Ali radıyallahu anefendimiz, Cenab-ı Hakk'ın bu muvaffakiyeti kendisine ihsan etmesinden dolayı Allahu Teala'ya hamdetti. O esnada Kureyş tüvari ve şairlerinden olan Hubeyre bin Ebi Vehip, Hazreti Ali efendimizle çarpışmaya yeltendi. Fakat bir kılıç darbesi yiyince çareyi kaçmakta buldu. Bir sahabe efendimiz onu takip etti ve öldürdü. Bir gün sonra müşriklerin tamamı Kurayza oğulları Yahudileriyle birlikte her taraftan Müslümanları çepeçevre sardılar ve akşama kadar hiç durmadan ok yağmuruna tutmaya devam ettiler. Kıtlık yüzünden zaten aç olan, güçsüz olan Müslümanlar düşman sürüsünün böyle bir kara bulut gibi her taraftan sıkıştırması üzerine mecasis kaldılar. Akşam olup düşman çekilince bir miktar nefes aldılar. Fakat düşman yarın yine böyle her taraftan şiddetli hücuma geçerse o zaman halimiz ne olacak diyorlardı. Ve münafıklar yine sahnede yerini aldı. Müslümanların maruz kaldıkları o sıkıntı ve kıtlığı fırsat bildiler. Size yalan söylüyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı haşa. Hani dediler vaat ettiği nerede biz neredeyiz? Siz boş verin bu savaşı terk edin dediler. Müslümanlar inanmadı elbette. Muhasara uzadıkça uzuyor. Artık düşmanda yılgınlık baş gösterdi. Onların da yiyecekleri gitti. Hatta atlarının, develerinin yiyecekleri tükenmişti. Ümitsizdiler. Yılgındılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhasaranın uzayıp gittiğini, soğun, kıtlığın, açlığın arttığını biliyordu. Gatafanların kumandanı Uyeyne bin Harise, Müslümanları muhasaradan vazgeçip yurdunuza dönüp giderseniz, Medine'nin yıllık meyve mahsulünün üçte birini veririm.'' diye haber gönderdi. Onlarsa, ''Biz Medine'nin yıllık hurma mahsulünün yarısını isteriz.'' dediler. Buna yanaşmadı Efendimiz Aleyhisselam. Bunun üzerine üçte bire razı oldular ve bir heyet halinde Efendimizin huzuruna çıkıp geldiler ve bir anlaşma yapıldı. Onlar önce ya Allah. Bu sizin arzu ettiğiniz bir şey mi dedi? Sahabelerle istişare yapılıyor şimdi. Yoksa Allah'ın size emrettiği bir şey mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer buyurdu. Bunu yapmaya ben bir emir asaydım Allahu Teala tarafından zaten sizinle istişare yapmazdım.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 ''Onunla doğru yolu buldurduğu, sizinle ve onunla bize kuvvet bahşettiği bir sırada, mallarımıza biz bunlara haraş mı vereceğiz? Böyle bir anlaşmaya ihtiyacımız yok.'' dedi. Bunun üzerine kararından vazgeçti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ''Gatafan heyetine kalkıp gidiniz, artık aramızı ancak kılıç halleder.'' dedi. Muhasaranın devamı sırasında, bir ara düşman birlikleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını, şiddetli ok yağmuruna tuttular. Çarpışma öylesine şiddetli devam ediyordu ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını bile, vaktinde kılma imkan ve fırsatını bulamadı. Zatına eziyet ve hakaret edenlere bile beddua etmeyen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarını kazaya bıraktırdıklarından dolayı onlara, Onlar, nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp, bizi namazımızdan koydularsa Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun diyerek beddua etti. Sonra o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını, asabıyla birlikte kaza etti. Hendek tam olarak bitmemişti. Bir sonraki bölümde Nuaym bin Mesud radıyallahu anh'dan bahsetmeye çalışacağız. Hendek Savaşı dendiğinde akılda kalması gerekenlerden bir tanesi. Son çarpışma ve Allahu Teala'nın nusreti gelecek. Müşrikler perişan olacaklar. Bir cumartesi gecesi Bunları da sizlerle inşallah paylaşacağız bir sonraki bölümümüzde. O bölüme kadar hepinizi en emin olana, Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı Yararlanılan Eser, Salih Suruç'a ait.